Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün yani IEFA'nın FAS Marrakeş'te başlayan COP22'nin açılış öncesi paylaştığı rapor, 2016 yılında küresel enerji piyasalarında yaşanan kilit olayları inceliyor. Rapor ayrıca yaşanmakta olan küresel değişimin çarpıcı hızını ortaya koyuyor. Serbay Mansuroğlu'nun bir günde yer alan haberine göre 2016 yılına Bakış, küresel enerji piyasasının hızlanan değişimini vurgulayan 3Trend isimli rapor, küresel enerji piyasalarında gün geçtikçe ivme kazanan değişimi ve dünya çapında yenilenebilir enerji ve temiz enerji teknolojilerine yapılan ulusal ve uluslararası yatırımların Kilit verilerini inceliyor. Rapor aralarında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da bulunduğu kömürden vazgeçerek yüzünü yenilenebilir enerjiye dönen birçok ülkeyi incelemiş durumda. Tüm göstergeler kömüre dayalı enerji üretiminin geleceğinin sınırlı olduğuna ve kömürlü termik santral maliyetlerinin arttığına işaret ediyor. Finansman teşviklerinin eksikliğinin sürekliliği ve tüm dışsallıkları göz önünde bulundurulduğunda İthal kömürle çalışan yeni termik santrallerin kıyaslanabilir, yenilenebilir enerji teknolojilerinden önemli ölçüde daha pahalı olmaya devam edeceği aşikar denmiş raporda. Düşük karbonlu bir finans piyasasında kömür yatırımlarının devam etmesi, varlıklarının atıl durumda kalması riskini ve kömür madenciliğine bağımlı Ulusal ekonomilerin zarara uğraması olasılığını taşıyor demiş. Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerjide önemli atılımlar gerçekleştirdi ve gelişmekte olan ülkelerin aynı yolu izlemeleri için cesaretlendirdi. Ancak bu durum Japonya ve Avustralya gibi bazı varlıklı ülkelerin yenilenebilir enerji alanında geride kalmış olmaları yüzünden gölgelenmiş durumda. Almanya gibi ülkelerden daha fazla güneş ışınımına sahip olmasına rağmen Afrika'da yarısından fazlası sahra altı Afrika'da olmak üzere 1.3 milyar kişinin halen elektriğe erişimi yok günümüzde. Enerjiye erişimi olmayanlar için yenilenebilir enerji en öne çıkan elektrik üretim şekli, teknolojik gelişmeleri ve maliyet etkinliği, Bangladeş örneğinin ardından mikro şebekeler ve konut güneş sistemlerine olan ilgi bütün dünyada artmış durumda. 2016 yılında şebeke ölçeğinde güneş enerjisi kapasitesinde de önemli bir artış görüldü ve IRENA yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2030 yılına kadar Afrika'nın 70 gigavatlık kurulu güneş enerjisine sahip olacağını öngörüyor. Elektrikli araçlarda yaşanan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide görülen sürekli katsal büyüme sayesinde akaryakıt tüketimi 2030 yılına kadar yakın bir gelecekte en düşük noktaya ulaşacak deniyor bu raporda. Hindistan'ın Delhi kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar 3 gün süreyle tatil edildi. Delhi eyaleti başbakanı Arvind Kejriwal, pazar günkü Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından okulların tatil edildiğini söylerken yoğun hava kirliliğiyle mücadele için aldıkları önlemleri de açıkladı. Önlemler, kentteki tüm inşaat ve yıkım işlerinin 5 gün süreyle durdurulması, ana yollara su serpilerek tozların havaya karışmasının engellenmesi, Badarpur Kömür Santrali'nin 10 günlüğüne kapatılması ve çöplüklerdeki yangınlarla mücadele için ...uygulamaları içeriyor. Arvind Keşirval diğer hillileri... ...zorunlu olmadıkça kentten çıkmamaları... ...konusunda uyardı. Mümkünse... ...evden çalışmalarını tavsiye etti... Kentteki okulların 1800'ü Cumartesi günü kapatılmıştı zaten. Delhi hükümetinin bu hamlesi havadaki insan ciğerinde birikebilen parçacıkların sayısının Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kabul ettiği üst sınırın 90 katına ulaşmasının ardından geldi. Hava kirliliği nedeniyle geçen hafta Delhi'de görüş mesafesi 200 metreye kadar inmişti. Hindistan'ın başkenti Delhi sisle kaplandı. Pazar günü yüzlerine maske takan yüzlerce eylemci Delhi'deki Janatar manter heykelinin önünde toplanarak hava kirliliğine protesto etti. Dalliler sosyal medyada ise #MyRightToBreathe yani benim nefes alma hakkım etiketiyle paylaşımda bulundu. Hava kirliliğinin bu seviyeye ulaşmasında birkaç faktörün etkisi olduğu söyleniyor. 30 Ekim'de kutlandan Diwali Işık festivalinde kullanılan çok sayıdaki havai fişek havaya önemli oranda parçacık bıraktı. Havaların soğuması nedeniyle yoksul mahallelerde halk geceleri ısınmak için çöp yakmaya başladı. Kentin etrafındaki tarım arazilerinde de tarım atıkları her ne kadar hükümet tarafından yasaklanmış olsa da ateşe verildi. Delhi şu anda dünyanın en kirli kentler listesinde Çin'in başkenti Pekin'le liderlik yarışında. Delhi hükümeti buna karşı dizel araçları yasaklamak ve tek çift plaka uygulamasına geçmek gibi önlemler alsa da bunların yeterli olmadığı görülüyor. Hindistan'da hava kirliliği en büyük erken ölüm nedeni şu anda. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 620 bin insan hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiriyor. Time'ın haberine göre her yıl 5 yaşın altındaki 600 bin çocuk hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. UNICEF tarafından hazırlanan rapor hava kirliliğinin görünmeyen tehlikelerine dikkat çekiyor. Toz, araç emisyonları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün minimum hava kalitesi altında ağır fosil yakıtların kullanımıyla yaşayan 5 yaş altındaki çocukların 600 bini her yıl hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirmekte. Kapalı açık hava kirliliğinin sebep olduğu solunum hastalıkları ve zatüre ile doğrudan bağlantı kurulabilecek hava kirliliğinin çocuklar üzerinde son derece olumsuz etkileri mevcut. UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake yaptığı açıklamada hava kirliliğinin çocukların sadece ciğerlerinde değil, aynı zamanda beyin gelişimini de